1620 numaralı konu, Hz. Peygamber'in dua ettiklerinde önce kendilerinden başlamaları ve secili dualardan kaçınmaları, Hz. Peygamber dualarına kendi nefislerinden başlarlardı, bir gün Musa aleyhisselam ile salih kul arasında geçen hadiseden bahisle Allah'ın rahmeti bizim ve Musa'nın üzerinize olsun, eğer o sabretmiş olsaydı daha ne acayip şeyler görecekti buyurdular, Sonra da, Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme, o takdirde, benim tarafından benimle arkadaşlık etmemen için, sana bir özür ulaşmıştır, dedi, Kef, 18 suresi 76, mealindeki ayeti kerimeyi okudular ve bunu yaparken de, uzren, özür, kelimesini uzattılar.